Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda Çevre Politikaları bölümümüzden Cem İskender Aydın'la birlikte sunuyoruz programımızı. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Konumuza da birazdan telefonda bağlanacağız. Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitli Koruma Derneği'nden Batur Avgan'la Avgan e, yaptıkları çalışmaları konuşacağız. E, ama öncesinde öncelikle e, hepinizin bayramını e, kutlamak istiyoruz. E, sağlıklı, nice, e, mutlu e, ve barış içerisinde geçeceğimiz e, nice bayramlar olur e, diye umuyoruz. E, Öne çıkan haberlere de bakacak olursak eğer e, bu son geçtiğimiz günlerde e, ozon tabakası ile ilgili iyi bir haber var hatırlarsınız özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda e, çok ciddi bir şekilde gündemdeydi ozon tabakasının inceldiği ve bu incelme nedeniyle de e, birçok ciddi e, insan yaşamı tehdit edecek e, hastalıklar başta olmak üzere sorunlarla karşı karşıya kalacağımız yönelik e, bir durum söz konusuydu e, ve kloro e, kloroflora karbonların yoğun bir şekilde kullanılması ve ozon tabakasını incelten bir durum. Ama o senelerden günümüze kadar yapılan birçok anlaşmalar ve ülkelerin önlemleri sonucunda Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı son bir araştırmaya göre Antarktika'nın üzerinde olan bu en ince ozon deliğinin bulunduğu diye tabir ettiğimiz en ince tabakanın en inceldiği bölgenin tekrar kalınlaşmaya başladığınına yönelik ilk bilimsel bulgular elde edildi. E, bu da e, umut verici bir haber. E, gerçi bu yine e, bilim insanlarına göre bu e, ozon tabakasının kendini yenilemesi oldukça zaman alacak. Çünkü bu kimyasal maddeler yaklaşık 50 yıl boyunca atmosferde asılı kalıyorlar. E, dolayısıyla e, 2050 veya 2060'da da doğru bir tam olarak o tabakanın e, kendini yenilediğini e, söyleyebiliriz. O yüzden önümüzde biraz daha dönem var ama gidişat şimdilik e, olumlu e, yönde gidiyor. Evet, i̇kinci ikinci haberimizde yine dünyanın geleceğini ilgilendiren bir haber. Hindistan şu anda dünyadaki en büyük karbon salınımına neden olan ülkelerden biri olan Hindistan Dünya Bankası'ndan şimdiye kadar verilmiş en büyük krediyi aldı. Bir milyon dolarlık bir sadece güneş enerjisi projesini harcayacağı bir 1 milyon dolarlık bir kredi elde etti. Bu Tabii dünyanın geleceği için çok şey ifade ediyor. Evet. Hindistan'ın e, karbon emisyonlarını e, oldukça düşüreceği tahmin ediliyor. E, hani bu, bunlar olurken ülkemizde biz hala e, kömür termik santralleri, e, destek, yatırım, yatırım yapmaya bunları hı. desteklemeye ülkece devam ediyoruz. Bu politikalardan vazgeçmemiz lazım. E, ben daha geçen hafta e, Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği bir e, çalıştay kapsamında Bursa'ya gittim. Bursa'da DOSAP, DOSAP, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan küçük ölçekli de olsa bir yerli kömürle, linitle çalışacak olan bir termik santral ile ilgili hem termik santrali yapmak isteyenleri ziyaret ettik. Hem de bu termik santrale karşı harekete geçen sivil toplum. sivil toplum kuruluşlarının aktivistleri ziyaret ettik. Ee, Orada hani gördüğüm kadarıyla bu projeler gerçekten hem halk sağlığını hem iklimi oldukça kötü etkileyecek. Ee, bununla ilgili bizim de Hindistan'ı ve diğer ülkeleri, mesela Amerika'nın, Kanada'nın, büyük ülkelerin de yenilenebilir enerjiye yönelik büyük yatırımlar, yatırım sözleri verdiğini biliyoruz son zamanlarda. Bizim de bu yönde gitmemiz lazım. Biz ise... Yani kömür ve nükleer, nükleer gibi yatırımlara devam ediyoruz. Nükleerle ilgili de senin söyleyeceklerin evet, var sanırım. Evet önümüzdeki pazartesi nükleer enerji açısından oldukça önemli bir gün. Çünkü Akkuyu, Mersin'in Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer güç santralinin çe olumlu kararının iptaline yönelik. Açılan davada e, keşif yapılacak, keşife bilir e, Tema Vakfı'nın da içinde olduğu 80'den fazla davacı var. E, Yerelde vatandaşlar olsun, diğer sivil toplum kuruluşları olsun, e, barolar tabip odası gibi birçok farklı alanda sivil toplum kuruluşu e, dava açtı ve bu 11 Temmuz Pazartesi günü de e, bölgede keşif yapılacak. Ee, çok hayati bir konu ee, yaşamımız açısından bizi doğrudan etkileyecek bir konu nükleer enerji ve kötü örnekleri oldukça fazla en son e, yakında yaşadığımız bir örnekte Fukushima ee, hala da kaza yani hep bunu diyoruz e, olup bitmedi kaza aslında hala devam ediyor çünkü etkileri hala devam ediyor sızıntılar %100 engellenmiş değil ee, böylesine ciddi bir e, sorun yumağı Türkiye'de de e, bizde de Türk bizimle de karşı karşıya. E, o yüzden pazartesi günü önemli bir gün olacak e, herkes için. Evet, e, şimdi biraz e, hani konumuza dönelim. Evet. E, konumuz e, yine artık Yeşil Dalga'yı da e, desteklemekte olan Evnet projesi kapsamında verdiğimiz e, bir e, küçük hibe ile ilgili. Evnet projesine de çok kısa söyleyeyim önce. Evet, evet. Evnet projesi Avrupa Birliği'ne aday e, Batı Balkanlardaki ülkeler ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile Avrupa Komisyonu arasında bir bilgi paylaşımını e, güçlendirmek için e, yapılmakta yürütülmekte olan bir proje. Burada kapasite geliştirme, ağ oluşturma ve bu üye ülkelerdeki e, vatan bu üye ülkelerdeki vatandaşların e, karar alma süreçlerine katılımını arttırma yönünde amaçları var. Bu kapsamda da e, bu sene ikinci e, turunu gerçekleştirdiğimiz yerel sorunlara yerel çözümler e, çevresel katılımcılık hibe programı altında bir küçük hibe programı yürütüyoruz. E, bu projenin yani bu proje çağrısının amacı e, yine yerelde de e, daha yerel ölçekte çalışan STK'ları karar alma süreçlerine dahil etme, yereldeki sorunları tepeden inme çözümlerle çözmek yerine oradaki küçük STK'ları destekleyerek yerinde. Ee, ...onların kapasitelerini artırarak çözme yoluna gitme. Ee, bu bağlamda biz e, Tema Vakfı olarak 2015 Kasım ayında bir çağrıya çıktık. Ee, çok sayıda e, başvuru aldık. 29 tane çok güzel başvuru geldi. Hepsi birbirinden e, güzel e, projelerdi. E, fakat biz sadece iki tanesini destekleyebildik ne yazık ki. O kadar e, bir bütçemiz e, el verdi. Bu seçtiğimiz projelerden biri... E, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Derneği'nin bize sunduğu Tunceli Bacakvaşak İletişim Ağı projesi oldu. şimdi dediler sen hani ben projeden bahsetmeyeyim. proje evet. yürüten Doğa Derneği'nden proje yürütücüsü Batur Avgan'a bağlanalım. Alo. Alo merhaba Batur Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Batur Bey bize önce kendinizi tanıtır mısınız ve kendinizi ve derneğinizi neler yaptığınızı, ne alanlarda çalıştığınızı biraz kısaca öğrenebilir miyiz? Bizim derneğin adı Doğal Kaynak ve Biyoloji Çeşitliği Koruma Derneği. Antalya Merkezi bir dernek. 2000'li yılların başında kurulmuş. Üyelerinin hemen hemen hepsi ya kurucu üyeleri zaten orman mühendisi, orman bakanlığında çalışan o zaman. 2000 ya yani ilk başta Antalya'da Alagek üzerine bazı bir bir, bir proje yapmış Milletler desteğiyle kısa bir çalışmalar yapmış daha sonra 2000'lerin 2012 2013'ten itibaren etobular üzerine yoğunlaşmaya başladı dernek ben de işte o zaman dernekte iş projeler yapmaya başladım. Ee, 2013 yılından beri işte e, daha çok Güneydoğu'da olmak üzere e, işte leopar üzerine, başak üzerine e, ve projeler yapıyor. Türkiye Bakanlık içinde geçen yıl bir tane Orman Suçları Bakanlığı için geçen yıl bir tane e, etoburların bu yatıcı etoburların e, önemi konusunda e, avcılık temeli eğitim kurslarını okutulmak üzere bir ders kitabı hazırladı bunu bakanlığa teslim etti. Bakanlığa taşımamanın baskısını şu an yapıyor. Artık bundan sonra işte avcı avcı sertifikası almak isteyen her kişi e, özel bir iki saatlik ekstra bir ders alacak. E, Topruların önemi diye. Ve o, o derste de bu, bu kitapçık okutulacak. Tabii fasükül halinde. E, bu çalışmalar yapıyor. En son çalışmalarda da işte ENV.NET projesi en son çalışmalarından bir tanesiydi. Bu e, şekilde devam ediyor. Peki ben yani e, dinleyicilerimiz de merak edecektir. Yani etoburlar neden önemli? Çünkü hani vahşi hayvanlar diyoruz. Bunlar işte e, çevredeki insanları zarar vermiyorlar mı? Veya hani bize birazcık ve çok kısa bunun da neden ol, neden önemli olduğunu anlatır mısınız? Çünkü hani biraz böyle anla, anlaması ilk bakışta ilk e, oturuşta e, biraz zor gibi geliyor ama e, çok önemli aslında. Ee, i̇nsanların bütün doğa hayatı hakkındaki özellikle e, az gördükleri veya hiç görmedikleri e, türler hakkında mesela yırtıcılar. Yırtıcıların yoğunluğu az olan hayvanlardır. Çünkü yeterli besin hiçbir zaman bulamazlar ve hiçbir zaman o yüzden sayıları yeterli şey, yani üst seviyere çıkamaz. E, size şöyle söyleyeyim mesela e, yaban keçisi da doğada binlercedir. Yani mesela bizim şu an çalıştığımız bir saha şey var Sarıkaya'da. 3 bin tane falan yaban keçisi var ee, ama en son sayımda 12 tane başak var ee, yaban keçisiyle beslenen çünkü e, başaklar hiçbir zaman yeterli derecede besin bulamadıkları için hiçbir zaman sayıları da yeterli derecede artmıyor. Ha, doğum oluyor tabii ki ama her işte başka bir sahada çalışmıştık öncesinde 2012 yılında çığlık ara diye 9 tane başak yavrusu doğmuştu minimum bizim takip ettiğimiz. İki tanesi bir yaşına kadar gelebilmişti. Bir yaşından sonrakileri o gelenler de daha sonra iki, iki birey ne oldu bilmiyoruz, takip etmedik. Bunlar az gözüken hayvanlar olduğu için az bilinen hayvanlar, biyolojide de az bilinen hayvanlardır. Biyoloji biliminde de çok fazla zordur çalışması çünkü hayvanların biyolojisini. O yüzden de genelde kamuoyunun bilgisi... ...hikayeye dayanır açığa söylemek gerekirse. O yüzden işte kurtların saldırması, vahşakların insanları kovalaması falan gibi şeyler vardır. Bunların genel zaten en büyük mücadelemiz bizim dernek olarak bütün projelerde. En büyük mücadele bu. Bu kamuoyunun bu şeyini kırmak. E, Bunların önemi şöyle. Aslında hiç bilinmeyen bir önemi. Ben hep şey söylerim. Doğal bir ederler. Yani doğal hayatı, doğadaki davran bütün hayvanların davranışlarını edepli bir şekilde yapmalarını sağlarlar. Bu hayvanların üzerinde yarattıkları korkuyla. O korku kendi farkında değildir böyle bir korkuyu yarattıklarını ama dolaşarak zaten dışkılarıyla kokularını bırakarak korkuyu av hayvanlarının üzerinde bırakırlar. Nasıl? hayvan Av hayvanlarının hepsi bölgede bir başak varken, leopar varken, kurt varken av olma korkusuyla, öldür, ölme korkusuyla yaşarlar. O yüzden de ee, çok basitse söyleyeyim yani çok basit bir örnektir domuzlar, geyikler falan istedikleri gibi her türlü bahçelere dalıp e işte o bahçelerdeki ürünlere insanların üzerine zarar veremezler sayılarını arttıramazlar arttırmalarındaki engel en büyük engel şeydir e içgüdüsü olarak hormona, hormon, hormonları nedeniyle dişleri korkudan dolayı 2 yavru mesela 5 yavru yapacakken 2 yavru yapabilir yaban domuzları o tip şeylere girerler ve böylece her zaman da e, sayıları belli bir seviyede kalır. Sadece insan merkezli şeylere değil, yani tarım alanlarında değil, diğer şeyler, mesela endemik bitkileri, şunları, bunları çok fazla sayıları artarak yaban domuzlarının, keçilerin, diğiklerin, bunlara zarar veremezler. Başaklar varken e, veya işte bir yaban yavu etoburlar varken. Bu işe yararlar ve işte daha bir sürü tabii önemli var. Yani bu, bu artamadıkları için de otoburlar bu kadar fazla. Hastalıklar çok fazla ortaya çıkamaz. Yani size şöyle söyleyeyim. Evde işte siz hasta oluyorsunuz kışları. Ee, evde hepiniz aynı odada oturursanız hasta olanla kişiyle beraber hepiniz bir gün sonra hasta olursunuz. Ee, kalabalıkta hastalıklar çok çabuk yayılır. Bu kalabalıklar oluşamayacağı için otobur, otobur popülasyonlarında yaban keçisinde şunda bunda. Başaklar kurtlar nedeniyle Hastalıklar ortaya çıkar Anında o hasta birey ölerek gider Ölerek yok olur veya hastalık Popülasyona yayılmaz bu, Bunların bir sürü önemi var Bu şekilde Şimdi çok siz, siz dediniz hani anladım. halk Halk e, tarafından Bunlar çok bilinmiyor anladığım kadarıyla Sizin de zaten e, bu Evnet kapsamında yürüttüğünüz proje Bunu hedefliyor e, Neler yaptınız ha. Yani, ha, yani biraz da Eee Proje Tunceli kapsamında yani insanların farkındalığını arttırmak için nasıl bir e, metod uyguladınız? E, biraz aktivitelerinizden o zaman bahsedelim. Bizim sıkıntımız, bizim oradaki belirlediğimiz sorun Türkiye'deki genel bir sorundu. Ee, Türkiye'de başak, bizim proje Tunceli'de başak oluşturma üzerineydi, bir, sivil bir inisiyatif oluşturma üzerineydi. Ee, Türkiye'de genel bir sorun aslında Tunceli'de var insanlar bölgelerinde insanların yaşadığı bölgelerde Vahşak var. Fakat Vahşak'ın durumu hakkında en ufak ne yetkililerin olsun, ne de ilgili kurumların olsun, ilgili STK'ların olsun, doğal korumacıların olsun, biyologların olsun bilgisi yok. Yani durumları konusunda Vahşak azalıyor mu artıyor mu, oradaki hayvanlara zarar veriyor mu, hayvancılığa zarar veriyor mu, ondan sonra ne, ne tip tehlikelerle karşı karşıya bu tip şeylerde hiçbir bilgimiz yok. O yüzden hiçbir zaman siz sorunu bilmediğiniz için Nasıl çözüm bunlara çözüm üretemezsiniz. Yani tabii Türkiye'de dünyanın birçok ülkesi üretiliyor diyor ki ben vaşakları koruyacağım falan. İyi o zaman buyurun koruyun da ne, ne ki? Nasıl koru nasıl bir sorun var ki vaşakları koruyacağız? İşte bir sürü şeylerden duyuyoruz. Yani biz bir vaşak koruma projesi başlattık ya işte ya bankedisi koruma projesi başlattık. İyi de sorun neydi ki diye bir şey var. Biz bu sorunu ortaya çıkartmak üzerine Tunceli pilot saha olarak Tunceli pilot sahası seçtik. Ee, ve Söyleyeceğimiz bu sorunu inceleyici bu bir zaman alacak bir şey. Bu sorunu bulmak, problemleri ortaya çıkartmak. Biz oradaki yereldeki STK'ları bu konuda bilinçlendirmeyi ve hatta eğitip onların bizim yerimize ve gel kendi yerlerini proje, projede bilgi toplamalarını istedik. Proje bittikten sonra bile buna devam etmelerini istedik. Gittiğimizde gördük ki dernekler çok ilgili. oradaki doğa, Biz orada iki tane ortağımız vardı. Bir tanesi doğa koruma e, oradaki Munzur Doğası'nın koruma derneği. Diğeri de gazete, Tunceli Gazeteciler Derneği. E, bunlar e, işte eğitlik belli bir şeydi. Ama e, gördük ki onların da normal olarak tabii ki Başak konusu hiçbir ilgisi yok. Bizim izlediğimiz yöntem şuydu. Biz o iki STK'yı ve orada bir kamu kurumu olan or Orman Su İşleri Tunceli Şube Müdürlüğü'nü ben bir e, kapasite belli bir kapasiteye sahip, Başak bir bilgiye sahip bir grup oluşturduk. Bu gruptaki, e, bu grubun e, oluşturduğumuz amacı hem bölgeden Başak duyumlarını toplamak, işte köylerin bunlara bildirmesini sağlamak, işte biz burada Başak gördük, bakın işte geldi, çiftliğimize geldi, şu oldu, bu oldu, hem bu bilgileri toplamak hem de Bunların hepsi bu üç şeyin de kurumunda hepsi gazeteciler de olsun, doğa korumacılığı, dernek de olsun, bakanlık personeli de olsun sürekli araziye giden, köylere giden, bilgi toplamaya giden, şunu bunu yapan günlük faaliyetlerinde kişiler. Bunların gittikleri yerlerde o yerel halkı başak konusunda eğitmeleri belli konuda bilgi, çok küçük bilgiler vermesi ve çok önemli bilgiler vermesini istedik. Neydi? işte bu biraz önce size söylediğim şeyleri bunların hepsini anlattık çok daha detaylı bir şekilde bu, bu kurumlara hı hı. bir araya getirerek bunları ee, ve ya şu an gittiklerinde mesela çok kız bir doğa yürüyüşü yaptığında mesela oradaki şey muzur derneği e, köyler otururken çay içerken köylerle konuşurken şu şekilde konuşuyor diyor ki işte ya burada neler var ya burada ne hangi hayvanları var işte şunlar şunlar var falan başak geçtiğinde köylülerden başak verisi geldi lafı geldi çıktığında hı hı. şeyi soruyor çaktırmadan yani ne yapıyor burada? başak çok mu ya? az mı nedir filan giderinden böyle üstü kapalı olarak sanki ilgilenmiyormuş gibi sorular soruyor ve bunlar işte oradan şeyi anlamaya çalışıyorlar başakta bir sıkıntı var mı köylüye evet burada çok fazla başak, başak böyle yapıyor şöyle yapıyor filan gibi bir laf geliyor mu ondan sonra hayvanca konusunda bir hayvanla başakla insan arasında bir çatışma var mı Dokusayı evet ya burada çok başak var işte ama yani zaten çok çok da fazla görmüyoruz ona gibilerinden laf var mı geliyor veya burada ölüsünü bulduk ya işte, işte araba çarpmıştı gibi laf geliyor mu falan gibi onları öğren. Bunlar bu bilgi topluyoruz şu an. Ee, bunu yarattık yani hem köylülerden bilgi alıyorlar hem de köylüye o, o sohbet esnasında ya başak hasta şu işe yarıyor filan başak işte burada bir... ...zararlı bir hayvan denirse eğer, ...ona mesela cevap veriyorlar işte. ...ya asa başak bu bu işleri veriyor... ...bak senin burada da ben varsa şu hayvanın bu tarlına şu zarar veriyorsa... ...asıl bunun sebebi burada başlar olmaması... ...veya fazla olması filan gibilerinden şeyler söyleniyor. Çok küçük küçük yani e, gayri resmi ilgiler veriliyor... Hmm. ...gülle biz bunu başlattık. Bizim için de çok şey oldu açıkçası... ...bizde yani oradaki yaptığımız bazı hatalar vardı çok resmi sunumlar olması gerektiğini gördük mesela. Hı hı. Çok şey yapmadan öyle PowerPoint sunum yapmak belli bir yere kadar iyi ama daha sonra bunu mesela akşam sohbetleri falan çok daha verimli geçti bizim için. Daha sonraki gittiğimiz günlerde. Mesela çünkü insanlar gerçekten bir yerlerde oturup sohbet etmek istiyorlar serini. Araziye çıktığımızda hep sohbet yapmak istiyorlar. Evet bu araziye yani çık şey, Araziye çıkmakla ilgili bir proje kapsamında arazi çalışmanız da oldu ha, değil mi? Hani de o da vardı. Evet küçük bir başak şey kapan çalışması yaptık orada ee, işte e, Orada mesela işte Yani Başak fotoğrafı çıkmadı ne yazık ki Çünkü saha çok yani Neredeyse hiçbir yere giremiyorsunuz Her askeri bölge kabul ediliyor hı hı. Ee, Biz pürümü Vadisi'ne belli bir Küçük bir bölümünde çalıştık işte Ve onu da çok uzun tutamadık Ne yazık ki bir buçuk ay gibi kaldı kapanlar ee, işte ama bir sürü şey çekti ya başlık şey başlangıçta bir sürü diğer türlerin hepsini çekti ee, araç çalışmasında işte küçük bir foto kapan çalışması nasıl yapılır bunları anlattık tıraşıklar nasıl tanımlanır izler nasıl tanımlanır bunları falan anlattık hep yanımıza Hı. o eğitime gelen kişileri bir 18 kişi vardı var biz 12'ye hedeflemiştik aslında evet. yerelde eğitimi düşündüğümüz işte ee, ve mesela orada bile mesela şey oldu çok ilginçtir siz bir gün önce mesela sunumlarımız var. Bizim sunumlarda insanın akla gelmeyen şeyler arazi sohbet esnasında. Çünkü sunum resim iyi bir şey. Arazide adamın sohbet ederken ya bir dakika ya ben şöyle şöyle bir şey bulmuştum aslında falan diye. Mesela orada bir kişi mesela bir tane Başak ölüsü bulmuş. Bir iskelet bulmuş daha doğrusu bere kenarında. Ona fotoğraflarını sonradan bize yolladı. Baktık ki Başak yani Başak ölüsü. İşte... Ee, mesela kafatasını anlattık orada. Nasıl kafatası neye benzer falan gibilerinden. Çünkü bu tip şeyleri çok buluyorlar. Ama bunları önemli olmadığı için böyle düşünüyorlar. Önemli olmadığını düşünüp şey yapmış. O kişi iskeleti bulunca bakmış, incemiş, fotoğrafı çekme atmış. Yani oysa ondan ne veriler alınabilir, neler şey yapabilir, onların hepsini konuştuk. Hı hı. Ee, bizim için epey başarılı geçti. Hem bizim öğrenmemiz açısından hem onların öğrenmesi açısından de işte daha sonra e, orada mesela gittiğimizde şunu gördük aynı zamanda Muzur vadisinde şu an biten Muzur Milli Parkında Muzur Vadisi Milli Parkında bir tane baraj projesi var. Hı hı. E, ona karşı çok büyük tepkileri olduğunu öğrendik halkın. Sadece derneklerin falan değil yani örgütlerin değil de halkın da çok büyük tepkisi var. Yani. E, bu, e... mesela önce bir tane rapor hazırlanmış çedra raporu hı hı. bu şey için baraj için. Baraj için. Çünkü herkes barajı konuşuyor. Gerçekten vaşaklık yani çok ilginç bir şey. barajın çok daha o konuda çok daha kaygıları var normal olarak. tabi bu baraj yapılınca birçok orada hani hem vaşak hem de sizin bu foto kapanlarınızla da yakaladığınız diğer türlerin yaşamları Hı? hep tehlike altına gelecek aslında değil mi? Yani öyle tabii ki ama insanlara şöyle bir şey var. Bunları hem doğa açısından düşünüyor hem de orada bir sürü insanlar kutsalı var. Suyun alta kalacak. İşte, e, kutsal kabul ettikleri yerler var. E, bunları, Bunların bir, bir sürüsü yani suyun altında kalacak şeyde. E, orada biz o şeyin raporuna e, orada dernek çok takip ediyordu süreci. E, onlardan öğrendik ki mesela e, bir tane çet raporu hazırlanmış. Çet raporu ilk başta ilk hazırlanan çet şey demiş ya yani burada kesinlikle çok büyük zarar verecek Muzur Vadisi'ni bu paraş. O yüzden yapamaması lazım kararı, her şey raporu hazırlanmış. Ama daha sonra devlet bunu e, revizyon adı altında bir şey yaparak, raporu revize ederek yeni başka bir ekibe tabii ki normal olarak ve ne yazık ki bunlar üniversite hocaları, profesörler. Ve e, o tür bir tane proje hazır, bir tane daha revizyon hazırlatmış. Ve orada tabii ki işte zarar verilecek, işte zarar olacak tabii ki ama ...şunlar şunlar yapıza bu zarar minimal olacaktır. Şey. O yüzden de çok önemli bir şey değildir. Falan gireyden bir rapor hazırlayıp... ...barajı onay çıkartmışlar. Ee, çok korkunç şeyler söyleniyor. Yani ben de o şeyi okuyunca biyolog olarak... ...inanılmaz yani. Bunların nasıl profesör olduğunu insan düşünüyor tabii ki. Ee, mesela diyor ki... ...Başak için mesela şey diyor... ...Başak burada kalıcı bir hayvan değildi. Başak burada gelip geçici olarak kullanmaktadır. Meclisi olarak kullanmaktadır. Vadinin bu bölgelerini diyor. Mesela hiç de öyle değil aslında. Başak öyle kullanamaz zaten hiçbir zaman. Çünkü Başak öyle bir e, şehir gibi bir yerde yaşamıyor. <gülüyor> Çok, tam tersi yani bir, bir sürü hayvan yaşasa yaşasaydı Başak yaşamazdı. Çünkü Başaklar son derece belli bölgeleri hakimiyet alanlarına sahip e, hayvanlardır. Kesinlikle oradan dışarı çıkıp başka bir hakimiyet alanına girmezler. Doğdukları büyüdükleri yerde hep orada o bölgede yaşarlar. Belli vadinin içinde oradan dışarı çıkmazlar. Ee, mesela bu tip şeyler vardı. Ee, bizim... Ondan sonra bir sürü türün aslında olmadığı iddia ediliyor, endemik türün olmadı iddia ediliyor. Şu bunlar? Ama tabi yani, siz aslında foto kapanlarınızla başka türleri de keşfettiniz orada. Ee, ben şu hani zamanımızın sonuna geldik artık son bir dakikamız. Ee, sizin son hani söylemek istediğiniz bir iki cümle varsa onları da alalım. Yani bundan sonra bizim bizim için dernek için çok yararlı oldu çünkü. Nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Ve yerelde STK'larla çalışmak, kamu, orada bize kamu kurumu çok yardım etti. Ama yine de belli kısıtlamaları var ne yazık ki. Kamu, kamu, kamu kurumundaki kişiler çok yardım ediyor ama kamu kurumu olarak bize yardım edemiyor. Bizim en büyük şeyimiz şu oldu. Dernek, yani kesinlikle STK'lara bu işin bırakılması gerekiyor. Ve bu işi STK'ların yapması gerekiyor. Ama ne yazık ki STK'ların kapasitesi belli bir seviyede. Ve bundan sonra zaten bizim şu an bundan sonra hazırladığımız hafif şu anda projeyiz. Hepsi STK'ları eğitmek ve yerelde inisiyatifler kurmak üzerine. Bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği'nden Batur Avgan bizlerle birlikteydi. Yaptıkları çok kıymetli çalışmaları paylaştılar bizlerle. Çok teşekkürler Batur Bey. Şey, çok teşekkür şey, ediyoruz. Hoşçakalın. Ve bir eşit dalga programında sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 Yeşil Dalga, EvNet projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.